Kardeşimiz Harun, hocamız, Hatibimiz bir rahatsızlığı oldu. Apantısı patladı, 3-4 gün bayağı teşhis edilemedi. Şimdi ameliyata gitti. Ona dua ederseniz sevinirim. Bayağı bir sıkıntısı var, acısı var. Allah hepimize hayır versin. hepimize razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Kimi yüzlerin ağırıp, kimi yüzlerin kararacağı bir günde Allah yüzleri ağıranlardan eylesin. Tenhada da, toplulukta da, içi de, dışı da bir olanlardan eylesin. Allah sevdiği insanları bizlere sevdirsin, sevdiği amellerin sevgisini versin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Evet, bugünkü konumuz... Nereye geldik? Abdest, namaz derken zekat, şimdi bu hafta oruçtayız. Oruç Farsçası ruze kelimesinin Türkçeleşmiş şekli. Arapçası bablara baktığımızda Savun veya Siyam diye Siyam diye gelir. Arapçada karşılığı bir şeyden uzak kalma manasında. Bir şeye karşı kendini tutma, engelleme anlamında kullanılır. Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar bir amaç uğruna bilinçli olarak yeme, içme ve cinsi münasebetten uzak durmadır. Istılaktaki karşılığı budur. İmsaksa Arapçada kendini tutma, engelleme anlamına gelir. Orucun temel unsuru da bu anlamdır. İmsak vakti tabiri dilimizde oruç yasaklarının başladığı nedir? Yani yeme içme ve cinsi münasebet ilişkiden uzak durma vaktinin başlangıcı olarak ne kullanılır? İmsak vakti. Mesela namaz kılacağım. Niye deriz? Vakti geldi mi ya? İkindi nezan okundu mu? Akşam okundu mu? Ne deriz? Vakit gelecek. Oruçta tutabilmen için orucun başlangıç vakti neymiş? İmsak. Yani kendini tutma. Allah azze ve celle Kur'an'da orucun başlangıç ve bitiş vakti anlamını şöyle diyor. O diyor, siyahla beyaz iplik ayrıldığı zaman. Kur'an'daki Bakara Suresi'nin 187. ayetinde. Sahabe ne yapıyor? alıyor siyah ile Allah kendisinden razı olsun yastığının kenarına ne yapıyor? Koyuyor. Sabah oluyor namaz açıyor mu? İmsak da çıkıyor. Bir türlü anlayamıyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü <gülüyor> Ben yastığımın kenarına siyahlan ile beyaz ipliği koydum. Ama anlayamadım diyor. ve selam tebessüm ediyor. Sübhanallah diyor. Senin yastığın ama o da eniymiş diyor. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Burada ne var? Kinaye var. Siyahla beyaz iplikten kasıt neymiş? Geceyle gündüzün birbirinden ayrılması yani fecdin tulu etmesi. Şimdi Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var kardeşlerim. Sahabe Arapça konuşuyordu, değil mi? Evet. Ve bu hareketi yapan sahabe de adi bin Hatim. Hayatına bakıyorsunuz. Daha önce iyi bir Hristiyan ve Hristiyanların hatıplarından ve okur yazar olan birisi. Geçen öskürdü. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın da hakkında çok konuşan birisi. Medine'ye gelince korkudan kaçıyor Suriye tarafına. Ablası Allah Resulü'nü dinliyor ve Adi'ye mektup yazıyor. Ey Adi Allah Resulü diyor ya Muhammed çok hayırlı birisi. Sen bundan niye kaçıyorsun ki? Diyor. Sen gel ona tabi ol diyor. Böyle birisi. Alimlerinden okur yazar olan birisi Arapçanın inceliklerini bilen birisi. Hata ediyor mu? Kafasına göre yani anladığı ilmi şeyinden bana yeter diyerek ne yapıyor? Siyahlan beyaz ipliği birbirinden ayırt etmeye çalışıyor. Aynı günümüzdeki dangalaklar gibi. Bugünlerde üstü sırmalı, poroflu veyahut daha farklı bizim içimizdeki uçanı kaçanı var. Bunlar ee, ne yapıyor? Siyahlan beyaz ipliği koyup anlamaya çalışıyorlar. Halbuki Dinde hiçbir şey bizim kendi anlayışımıza ne yapılmamış? Bırakılmamış. Abdest babını inceledik. <gülüyor> Orada güzel bir söz var Ali'nin hatırlıyor musunuz? Ne diyor? İslam dini diyor, akıl dini, mantık dini olsaydı ayağın neresine meslederdik? Altı kirleniyor. Ama diyor ben Allah Resulünden üstüne Mesle derken gördüm diyor. Kim diyor bunu? Allah kendisinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı Ali söylüyor. Demek ki İslam dini, akıl dini, mantık dini değil. Şimdi gelelim imsakın başlama vaktine. E bunun için bizim için bazı ölçüler olması gerekmez mi? Bakın Ayşe annemiz diyor ki sabah namazının diyor rahatsız bu zikretmeyelim sabah namazının vaktine baktığımızda kıldığımızda diyor kimse kimsenin yüzünü tanıyamaz haldeydi. Bak demek ki bu günümüzdeki işte ışık çıkacak aydınlanacak deyip de e, takvime bakarak imsak saatine 40-50 dakika ekleyerek bu iş ne yapmıyormuş? Olmuyor. ve da internet ortamında bir resim yaparak onu bir photoshop programında biraz aydınlatarak bak işte böyle olacak diye fotomontajları yapmayla ne yapmıyor? Olmuyor. Ne yapacaksın? Demek ki bunun bir e, hadislerde bildirilen neyi var? Örnekleri var. Buna uymak gerekiyor. İmsak vakti de girdi mi artık yasaklar ne yapıyormuş? Başlıyormuş. O da sabah namazının vaktinin girmesiyle belirtiliyor. Allah Hakk'a uyanlardan eylesin. Bakın bir sahabe olma. Arapçayı bilme, insana imtiyaz ne yapmıyor? Vermiyor. Peygamber'e tabi olmadığın müddetçe hiçbir zaman hayırda değilsin. Yoksa bugün Arabistan'da doğan bir tanesi, bir kafirin de çocuğu olsa, alsan gelsen hocam diye herhalde yapışman gerekiyor. Bize iman eden insan lazım hadis Şerif'te hayırda da, şerde de kime tabi olacak insanlar? Kureyş'e. Yani o Araplardan hayırlı insanlar da çıkacak, şerli insanlar da çıkacak. Öyleyse bize Arapçayı bilme veya Arap olma imtiyaz sahibine ne yapmıyor? Vermiyor. Evet. Oruç, tüm ümmetlere fars kılınan ibadetlerden birisi. Bize de İslam'ın beş binasında neyin? Bir tanesi. Ve oruç kalkandır kardeşler. Hatta Allah kendisinden razı olsun. i̇bn Hacer bir sözünde eğer diyor şş, beden diyor nefis doyarsa ne aç olur? Şehvet duygular aç olur. Nefsi aç bırakırsa şehevi duygular ne yapar? Tok olur. Onun için oruç insanı ne yapar? Korur. Allah Azze ve Celle kitabında bekarları ne yapın? Evet. Evet. Evlenmiyorlarsa evet. oruç diyor. Çünkü o şehveti ne yapar? Evet. Orucun bir mümine çok çok neyi varmış? Faydası varmış. Yani insan kendini ne yapacak? Oruçlan, muhafaza edebiliyormuş. Ama toksa kendini kontrol ne yapamıyormuş? Yapamıyormuş. İşte oruçta bize diğer ümmetlere farz kılındığı gibi bize de ne yapılmıştır? Farz kılınmıştır ve ilk farz kılınışına baktığımızda İslam tarihinde Adem'in çocuklarından Şit Aleyhisselam'ın zamanında zenginler, fakirlerin hal ve hareketlerine ne yapmıyorlardı? Dikkat etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle onlar o zaman dört öğün yemek yiyorlardı diyor gelen nakil. Onların iki öğün yemeği ne yapıldı? Oruç olarak yani yemeyeceksiniz. Ki açlığın ne manaya geldiğini bilsinler de fakire fukaraya ne yapsınlar? Yardım etsinler diye ilk oruç o zaman farslanmıştır. Zenginlerine, fakirlerine değil. Ve en son tarafa gelelim. ve Vesselam Medine'ye geldiğinde bir bakıyor ki oradaki insanlar oruç tutuyor. Aşire gün orucu. Ve ben size diyor... Sizden diyor kardeşlerime daha yakınım. Yani rivayet uzun olduğu için sondan gidiyorum. Ümmet ne yapıyor? Aşırı orucu tutuyor. Siz ona ne yapın? Bunlara muhalefet edin. Ya önüne ekleyin ya da arkasına veya hem önüne hem arkasına. Ayşe diyor ki Ramazan orucu farz olunana kadar biz aşırı orucunu farz olarak tutardık diyor. Muharrem ayının 10'u. Ya 9-10 ya 10-11'inde. Ramazan ayı farz olduğundaysa aşırı orucu ne yaptı? Düştü. Dileyseniz. İsteyen tutar, isteyen ne yapar? Terk eder hale geldi. Bizim Ramazan ayının farz olması böyledir. Ki aleyhissalatü vesselam hicretten bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu günü bu farz kılınmış ve İslam'ın beş temel esasından birisi olduğunu ne yapmıştır? ...bizlere bildirmiştir. Kardeşlerim, oruç tutmak... ...diğer ibadetlere nazaran... ...biraz daha sıkıntılı olduğu için... ...orucun farz kıldığını... ...bildirirken Rabbimiz... ...psikolojik rahatlatma... ...sağlayacak ve emre muhatap... ...olan Müslümanların... ...yüksünmesini engelleyecek... ...bir ustup kullanmış. Ve... ...oruç tutmanın önceki ümmetlere... ...fars kılındığını belirttiği yanında... Ayrıca oruç tutmanın daha sıkıntılı hale getirmesi muhtemel olan iki tane unsuru bize ne yapmış? Ruhsat tanımış. Ayeti kelimede ne diyor? Eğer hastaysanız veyahut yolcuysanız veyahut emzikli çocuğunuz varsa diyerek ne yapmış? Bize rahatlatmıştır. Yani oruç size farzdır diye Allah Azze ve Celle kestirip ne yapmamış? atmamış, bize kolaylaştırmış. Yani bir sefere çıktığında orucunu atması Tutmayabilirsin. Hastaysan, iyileşinceye kadar ne yaparsın? Tutmayabilirsin. Veya hiç iyileşemeyecek hastaysan, Allah hatalardan nedir? Beridir. Onun ne yaparsın? Gücün yetiyorsa, nafakasını verirsin. Yetmiyorsa, yine Allah'a ne yaparsın? Haval edersin. Allah her ibadeti, kolaylaştırmıştır. Aynen demin namazda dediğimiz gibi ayakta kılamıyorsan otur. Oturamıyorsan yatarak kıl veya imayla kıl veyahut korku varsa bir rekat kıl veyahut seferdeyken yarısını kıl. Aynen oruçta da Allah bize bunu ne yapmıştır? Kolaylaştırmıştır. Ve orucun mükafatı bende demiştir. Yani mesela namazı, beş vakit namazı kılan ne yapar? ona alır. Kim 5 vakit namazı kılarsa 50 vakit namaz kılmış gibi ne yapacağım? Sıvap vereceğim diyor. Bir sadaka verene birden yedi yüze daha misli diyor. Ama orucun mükafatını ne yapmıyor? Bildirmiyor. Onun mükafatını özel olarak ne yapacağım? Ben vereceğim deyince insan burada ne yapıyor? Daha da bir iştaha gelir ve güç geliyor. Ve yine oruçlunun uykusu bile ibadetten yani uyusan bile ne yapıyor? Seni ibadetten sayır, Sana ne yapıyor bunu? Rahatlatıyor. Evet kardeşlerim. Oruç böyle birçok güzel e, yanında meseleleri olan e, farzlardan bir tanesidir. Oruç riyanın en az karışacağı ibadet olduğu için sevabı en fazla sayılan ibadetlerden sayılmıştır. Bu ifadeyi anladınız mı? Namazda insan riaker olabilir mi? Olur, olabilir. Ama farz olan bir oruçta ne olacak? Gerçekten. İşte en az riyanın olduğu ibadetlerden bir tanesidir. Haşlı adam riakarlık yapabilir. Namazda yapabilir, ama oruçta yapacak bir şey nedir? Ben oruç tutuyorum. Tut, o da tutuyor. Tutmak zorunda. Anlatabildim. Mi? Ama namaz kılarken namazını güzelleştirebilir mi? güzelleştirebilir. Ama orucun nasıl güzelleştirecek? Yapacak hiçbir şeyi yok. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen bir rivayette orucun bu yönüne ilişkin olarak Allah oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim buyurarak sevap olarak karşılığı oldukça nedir? Yüksektir. Ve Allah Azze ve Celle biliyorsunuz cennetin kaç kapısı var? Yedi mi sekiz mi? 8, 8, 8, 8, 9, 9, Yazı duramayalım. Sekiz olur mu? Olur. Yedi tanedir, sadece sıdıklar girecek. Sekiz kapısı var. Cehennemin? Dokuz. Yedi. Artırma. Artırma. Evet. Oruç tutanlarsa reyyan kapısından diyor. Girecek. sesi oruç tutanlar için Allah ne yapmıştır? Bir kapı tahsis etmiştir. Evet. Kardeşlerim, ibadetlerde illa hikmet aranmaz. Allah'ın takdiri, hikmeti neyse odur. Hikmeti, sual ne yapmaz? Edilmez. Allah namaz kılarken Rukiye şöyle eğil diyorsa öyle ne yapacak Eğileceğim. Ben niye eğiliyorum? Demeyeceğim. Secde et diyorsa, secde edeceğim. Yani, niye Allah secde et dedi? Demeyeceğim. Oruçta da illa neden oruç farz kılındı gibi hikmetini aramayacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edip de kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya hadisi tam tercüme edecek olursa dalaşacak olursa ona ne deyin? Ben oruçluyum. <gülüyor> Ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Yani oruç sadece insanın yeme içmesini kesmesi değil aynı zamanda şu dilden çıkana da ne yapması dikkat etmesi gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir insan diyor oruç tuttuğu halde onun etini yer. Onunla sataşır. Bununla dövüşürse Allah onun orucuna ihtiyacı nedir? Yoktur diyor. Bugün boğazı karşı ettik yani. Evet. Yani ha aç durmuş Akşamlamıştır. Ee, bu hadise binayen kardeşlerim, Allah kendisine rahmet etsin. İmam-ı Şafi oruca ne yasaktı? İki şey. Yeme içme ve cinsi münasebet. Üçüncüsünü eklemiştir. Orucu bozan hallerden gıybet dedikodu orucu bozar ama buna kefaret <gülüyor> yoktur demiştir. Allah kendisine razı olsun. Söz doğrudur. Oruçlunun diline de çok çok ne yapması? Dikkat etmesi gerekir. Evet. Demek ki birisi kendisine çarptığında ben oruçluyum, ben oruçluyum demesi gerekiyor. Kardeşlerim oruç aynı zamanda yoksulların halini iyice anlamaya dolayısıyla onların sıkıntılarını giderme yönünde çaba sarf etmeye ne yapar? Sebep olur. Çünkü atalarımızın da dediği gibi tok adam açın halinde ne yapmaz? Anlamaz. Pasta yesin, şunu yesin, bunu yesin der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok cömert. Ama Ramazan ayında bir rüzgardan da daha hızlıydı diyor. Bir rüzgardan daha hızlıydı. O kadar neydi? Kömert diyor. Demek ki Ramazan ayı, hayır ayı, rahmet ayı ve sadakada, infakta insanların nedir? Yarışma ayıdır. Ve böyle olması gerekir. Oruç, aynı zamanda tüm e, Şeytanların da nedir? Bağlandığı bir aydır. Hatta geçen günü bir kardeşimizin yanında zikrettim bu hadisi. <gülüyor> dedi ki kardeşimiz emniyet mensubuydu. Abi dedi ben bunu sordum dedi. Suç oranının en az olduğu Ramazan ayı tespit edilmiş dedi. Yani şeytanların bağlı olduğu o ay aynı zamanda bütün topluma ne yapıyor? Yansıma yapıyor ve Suçların da en az işlendiği ay ne oluyormuş? Ramazan ayı. Yani Allah'ın bize büyük bir nedir? Hikmeti var. Düşünün Ramazan ayı girdiğinde herkes birbirine ikram etmekte, birbirini hayra davet etmekte yarışmıyor muydu? Hep bir araya gelmede, sohbetlere gelmede, sabahlamada hiç kimse ne yapmıyordu? Yüksünmüyordu bile. Zoruna gitmiyordu insanların. Çünkü ne vardı? Zincir bağrıydı. Zincir çözül. Çözülünce insanların kendi nefisleri, yakınlarının nefisleri, bazı şeyler, birçok şeyler ne yaptı? Alıkoymaya başladı. İşte Ramazan insana kazandırdığı çok çok şeyler var kardeşlerim. Ama huy olarak, bir huyu çok güzel öğretir. Hangi huy bu? Sabır. Orucun insana en güzel öğrettiği terbiye ettiği neymiş? sabır. Evet. Orucun faydalarına baktığımızda dünyevi faydalarından dolayı değil, Allah'ın emrettiği için yaparız ki bu da bize birçok hayır kazandırır, birçok zararı da ne yapar bizden? Def eder. Oruçta gerek ruhumuz, gerek bedenimiz ne yapar? Dinlenir. Gerçekten Allah'ın verdiği şu beden, farz kılınan bir ibadetten bir ay boyunca ne yapıyor? Dinleniyor. Ruhlarsa bir Kur'an mektebi oluyor, bir Allah kelamı dinliyor, bir Müslümanların bir araya gelmesiyle ne yapıyor? Arınmaya devam ediyor. Evet. Demin de dediğimiz gibi, oruç nefsin şehvetlerini kırar, önüne geçilmez ihtirasları ne yapar? Dizginler. Ama oruç tutmadığı zaman insan aynı psikolojikte nedir? Ruhta değildir. Oruç tutmayan bir insanın değişik duygular, şehevi arzular, ihtirasları devamlı gözünün önünde ne yapar? Gelir gider bildiğini okur. Ama oruçluyken bunu ne yapmaz? Yapmaz. Yine kardeşlerim oruç hayatın yalnız yeme içme egoistliğini ne yapar? ortadan kaldırır. Çünkü dinimizde kim diyor bir oruçlu iftar ettirirse onun tuttuğu oruç kadar ne yapar? Sevabını alır. Hemen birini yedirme içirme şeyini ne yapıyor? Teşvik ediyor. Yani sen sadece oruç tutmuyorsun. Allah Azze ve Celle sana bir ibadeti emrediyor ama bununla öyle terbiyeler veriyor ki aynı namaz gibi. Düşünün namaz kılmayan bir insandan her kötülük gelir mi? Ayet'in zıttıyla yakalayın. Namaz seni her türlü kötülükten ne yapıyor? koyuyorsa namaz kılmayan adamdan her kötülük gelir. Zıttıyla yakalayacağım. Namaz kılan birisi günde evinin önünden akan bir nehre girip beş kere yıkanan gibiyse tertemiz kılınıyorsa namaz kılmayan adam demek ki devamlı kirlenen yani aynı lağma girip çıkan gibi leş gibi ne yapıyor? Kokan birisi. Ne kadar losyon şu bu sıksa da. Evet. Demek ki oruç insandan egoist duygu, şehevi arzuları ne yapıyormuş? Kırıyor ve terbiye ediyor. Ediyor değil mi? Hı? Yoksa ramazandan sonra kalmıyor mu? Ben de ömür boyu devam ediyor. Ve etmeli. Yine kardeşlerim Oruçta köklü bir irade terbiyesi vardır. İnsanı her yönüyle olgunlaştırır Kendi içinden gelen bazı olumsuz duygulara gem vurmasını öğrenir. İnsanı aşağılık duygusundan oruç kurtarır. Kendine güveni getirir. Orucun böyle faydası vardır. Ve oruç her türlü tahammül duygusunu insana ne yapar? Pompalar. Yani Oruç gelmese tahammül nedir? Dayanma nedir? İnsanlar kendini zorlayacak bir ortamı ne yapamıyor? Bulamıyor. Yani düşünün, Ramazan dışında bir gün, ya ne kadar açlığa dayanırım, ne kadar şöyle yaparım diye insan hiç düşünüyor mu? Düşünmüyor ama Ramazan ayında ibadet olarak aynı zamanda bunu sana ne yapıyor? Veri veriyor. Alışkanlık haline ne yapıyor? veriyor. ve ve Vesselam diyor ki, oruç sabrın yarısına yani Oruç tutan sabrın yarısını ne yapıyor? Öğreniyor. Evet, oruçlu sadece yeme içmeyi ve cinsel ilişkiyi belirli bir zamanda terk etmiyor. Selam. Oruçlu insan Selam. Aleykümselamünaleykümullah. Ağzını ve cinsel organını her türlü ahlaksızlıktan bana bayram abi yaptı. Allah razı olsun. Kötülükten koruyacak oruç oruç sayesinde de en olgun ahlak sahibi olmaya çalışacaktır. Allahü Vüsalın Sülahü Resulü'nün bir gün ashabının içinde hepinizin hatırlayacağı bir rivayet var. Bana diyor iki şeyde garanti edin. İki bacak arası ve iki boğazının şu arasını işaret ederek ne diyor? Bana diyor bu iki organınızın teminatını verin. Ben de sizin cennete girecek teminatınızı vereyim. Demek ki insan ne çekiyorsa iki tane uzlundan çekiyor. Ve oruçta da dikkat edin nereye saklanıyor? <gülüyor> o iki yer. Demek ki oruçta cennetin terbiyesi var. Dikkatli bir terbiyeye sahip olan o cennete ne yapar? Gider. Allah hepimize hayır versin. Bunu dikkatlice hayatına geçirenlerden eylesin. Oruçtaki temel esas insanın mide ve cinsiyet şehvetinden alıkonması. Kim oruçluyken nefsini bu iki şehvetten uzak tutabiliyorsa demek ki diğerlerinden de ne yapabiliyor? Uzak tutuyor. Şimdi burada verilen misaller en tepeden veriliyor ki diğerlerine ne yapıyor? Yayılıyor. Mesela bir misal verdiğinde firavundan veriyor. Niye? Çünkü sen en aşağıya kadar bunu ne yaparsın? Yayabilirsin. Burada da bizi etkileyen en önemli faktörlerden birisi dil, birisi de nedir? Cinsel uzun. Bunun ikisi engellendi mi? Demek ki vücut ne oluyor? Salah oluyor, diğer duygular da salah oluyor, düzeyliyor. İşte bu da oruçta insanın terbiyelerinden bir tanesi. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Rabbimiz Araf 179'da şöyle buyuruyor. Onlar için kalpler vardı fakat onunla yeterince düşünmezler. Onların kulakları vardır, onunla hakkı duymazlar. Onların gözleri vardır fakat bunlarla hakkı görmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Sonra hatta onlar hayvanlardan daha aşağıdır. Demek ki Rabbını bulamayan bir akıl, Rabbine hizmet edemeyen bir insan hayvanlardan da ne yapıyor? Aşağıya. Bugün arı ne yapıyor? Bal veriyor. Değil mi? Yapmam diyor mu? Ücretini istiyor mu? Veya bir inek sütünü veriyor, etini veriyor. Vermem diyor mu? O kadar kendilerini hırpaladıkları, aç bıraktıkları halde demek ki onlar Allah'ın kendilerine Hilkatına ne emretmişse onu ne yapıyor? Yapıyor. İnsan da Allah'a kulluk için yaratılmıştır. Sözde, düşüncede, amelde Allah'a ne yapacaktır? Kulluk yapacaktır. Yapmıyorsa hayvanlardan nedir? Daha aşağı. Evet. Bedeni akıl ve ruha tabi kılma bedenin kuvvetini frenleme ve ruhun gücünü artırmak gerekir. Bu hususta hiçbir şey açlık, susuzluk ve hayvani arzulardan vazgeçmek kadar, orucun tesir ettiği kadar insana hiçbir şey ne yapmaz? Tesir etmez. Evet. Oruç aynı zamanda insana ne yapar? Huzur verir. Sukuneti ön plana çıkarır. Sinirli ve taşkın hareketlerin azalmasına ve Aşırı hareket etmeyi, vücudun mekanizmalarını ne yapar? Frenlemesine sebep olur. Kan şekerinin yükselmesine aşırı cevap veren insülün karşıtı sistemin oluşturduğu reaktif denilen, bilinen bu stresli bir tablo, oruç tutan bir insanda asla gelişmez. Çünkü oruçlu bir insan ne yapamaz? Tartışmak yasaklanmıştır. Bu da Kişisel düşmanlık hisleri ve gerilimi en alta ne yapar? İndirir. Böyle olunca da insanda bir sakinlik varsa, bunaltı yoksa vücutta nedir? Sıhhatli bir duruma ne yapmıştır? Gelmiştir. Şimdi düşünün, bir insanda eğer haset, şu bu varsa, tartışmaya hazırsa vücudu her zaman o insanın gerilim içindedir. Hani patlamaya hazır bomba e bu insanın vücudu ne yapar? Devamlı yorulur, şarıl şarıl çalışır. Tam basıncı ne yapar? Yükselir. Ama oruç tutan bir insanda bunların hiçbiri ne yapmaz? Olmaz. Çünkü bir de emir var. Tartışma. Tartışmak isteyene ben oruçluyum de ne yap? Savuştur diyor. Yine başka rivayetlere baktığımızda evet hasta değil mi? Allah şifa versin. Allah diyor şu insanlara boz ediyor diyor. Kimdi bunlar? Gece uyuz bir eşek gibi uyuyana, Çarşı Pazar bağrana, çok gülene, çok konuşana, çok yiyene Allah boz ediyor diyor. Çok yemeyin, kalbi ne yapar? Öldürür diyor. İşte. Oruç da insana Allah razı olsun. Oruçta insana ne yapıyor? Zindelik getiriyor. Az yerek insanın kalbinin de tıkır tıkır çalışmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. ve Vesselam kalplerinizi çok yemekle öldürmeyin. Ekinleri çok suyun öldürdüğü gibi muhakkak fazla yemekle kalbi ne yapar? Öldürür. Evet. Az yemekle kalpte tatlı bir hüzün, güzel bir kırıklık olur, şımarıklık yok olur. Evet, nafile oruçlara baktığımızda ise onların da birçok neleri var kardeşlerim, hayırları var. Nafile oruçları sayacak olursak nedir bunlar? E, aşırı orucu var, dileyen tutar, dileyen ne yapmaz? Tutmaz, Ramazan'dan önceki farzlar veyahut pazartesi perşembe orucu tutun diyor. Niye pazartesi perşembe? Birisi amellerin Allah'a takdir edildiği gün birisi de benim Davut'un günü diyor. Veyahut her aydan üç gün ne yapın? Oruç tutun. Başında, ortasında, sonunda veya 13, 15, 17 artık e, sizi takdir edersiniz. Veyahut Davut'un Orucunu tutun. Davut Aleyhisselam ne yapardı? Bir gün tutar, bir gün yerdi. Yani gerçekten zor bir oruç. Veyahut adak adanan oruçlar vardır. Onlarda nedir nezrettiğin oruçlar vardır. Bunu yerine getirebilirsin. Veyahut e, Muharrem ayında tutulan oruçlar vardır. Pazartesiye has oruçlar vardır. Onun dışında e, zilgitçenin on günü tutulan oruçlar vardır. Veyahut bekar olan adamların evlendirmiyorsanız e, tutması gereken oruçlar vardır. Bunlar nedir? Nafile oruçlardır. Ve e, oruca baktığımızda Allah Resulü'nün istilatü vesselam yap diyor. Sizin oruçlarınızı ayıran bir rükun var. Neydi bu? Sahur yemeği. Bir yudum su bile içseniz muhakkak sahura ne yapın? Kalkın sahurda ne vardır? Bereket vardır. Ama bizim yaşamış olduğumuz şu toplumda hakikaten sahur yemekleri çok cafcaflı geçer. Davulcular davul zurnayla uyandırırlar. Akşamdan börekler, çörekler hazırlanır. Yani yiyeceğin azıcık 10 dakikalık 2 saat, 3 saat ne yaparlar? Uğraş yaparlar. Hakikaten birçok şeyi bizde abarttığımız gibi Ramazan'da, sahur gecelerinde ne yapıyoruz? Abartıyoruz. Sahurda bereket vardır ama istaf yoktur arkadaşlar. Israf yoktur. Geçmiş ümmetlerde ne yapıyordu adam? Akşamdan ile bir dahaki akşama ne yapıyordu? Tutuyordu. Yine oruç geceleri onlar kadınlarına ne yapamıyorlardı? Yaklaşamıyorlardı. Muhammed ümmeti sadece oruçluyken hanımlarına yaklaşmak haramdır. Ama geceleri haram nedir? Değildir. Bu da Muhammed ümmetine bir rahmet olmuştur. Bu aleyhissalatü vesselam İnsanlar iftarda acele ettiği müddetçe hayır üzere devam edecekler buyurmuştur. Ama iftardan önce oruç bozmayla değil. Yani acele et diyor ama orucu da boz demiyor. Güneş tepeyi aşınca diyor sen evin bu tarafına geçip de güneşi görmüyorsun deyip de orucu ye demiyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Orucun çeşitleri üçtür. Bunlar nedir? Farz olan oruç. Bu Ramazan. Başka? Vacip olan bir oruç var. Yani adak dediğimiz, nezir veyahut kefaret dediğimiz. Yeminlerin kefaretini biliyorsunuz arka arkaya oruç veyahut haçta kurban ne yapamadın? Kesemedin. Üç gün orada yedi günde Döndüğün memlekette ne yapıyorsun? Oruç tutuyorsun. Toplam 10 gün ayetten sabit. Böyle ne var? Bir de adak. Yani emredilen farz ayarında oruç çeşitleri. Bir de ne var? Farz ve vacip olmayan bunun dışında nafile olan oruçlar vardır. Ha neden bunlar ayrıdır? Nafile olan bir orucun niyeti ne zamandır? İstediğin zaman niyetlenebilirsin. Allah rahatsız, eve geliyor. Evde bir şey var mı? Yok. Yok ben zaten oruçluyum diye gidiyor. Veya oruçlu geliyor. Evde bir şey var mı? Yok ama diyor Berire'ye bir but geldi hediye. Belirye sadaka bize nedir? Hediyedir. Getirin yiyelim diyor. yapıyor? yiyor. Ve nafile orucun şeyi nedir? Kefareti. Yoktur. İadesi nedir? Yoktur. Niyeti de yoktur. Ama yok niyeti yoktur değil mi? Niyetinin saati yoktur. Gündüz herhangi bir saatte niyetlenebilirsin. Ama farz olan orucun niyeti ne zamandır? Sahurdadır. Sahurda muhakkak ne yapman? Niyetlenmen gerekir. Niyetlenmenin orucu yoktur. Bunun da şartı böyledir. Ha, niyet ederken nasıl yapıyoruz? Niyet ettim Allah rızası için falana falana değil. Kalbinden zaten sahura kalkma niyet etmen nedir? senin kalbidir. Sesli olarak değildir. Evet kardeşlerim. Oruç tutmanın güzel olduğu günler ve sevabının da çok olduğu zamanlar vardır. Nedir bunlar? Ramazan ayı bittiğinde hazır beden alışmış bayramın arkasından altı gün ister arka ister ara vererek şevval ayının içinde altı gün oruç tutarsan bütün yıl oruç tutmuş gibi Allah ne yapıyor? Sevap veriyor. Allah bunu devamlı tutan sammı kullardan eylesin. Ramazan bayramının akabinde Şevval'den kim 6 gün oruç tutarsa bütün yıl ne yapıyormuş? Oruç tutmuş gibi sevabı var. Onun dışında aşure dediğimiz Muharrem ayında dileyene ne vardır? Oruç vardır. Her aydan 3 gün oruç var dedik. Pazartesi, Perşembe oruç var dedik. Ayrıca Zilhitçe ayında dokuz gün ne var? Oruç. Niye on gün değil Serdar? gün bayram Evet. Yeme içme günü olduğu için. Evet. Bir de haram aylarda oruç vardır. Bu da nedir? Zilkade, Zilhitçe, Muharrem ve Recep aylarında bu günlerde oruç tutmak vardır. Ayrıca Şaban ayında oruç vardır. Ayşe validemiz diyor ki, Ali sallallahu aleyhi ve en çok diyor Ramazan dışında tuttuğu ay hangisiydi? Şaban ayıydı. Ne kadar borcu varsa Ramazan girmeden o ayda ne yapar? Hepsini bitirirdi. Ama rivayette Şaban'ın 15'inden sonra devamlı tuta geldiğiniz adet oruçlarınız yoksa vücudunuzu ne yapın? Dinlendirin diyor. Evet. Davut Aleyhisselam'ın orucu dedik. O nasıldı? Evet. Var mı öyle babayın? Yok mu? Vardır ya. Ama gizliyordur. Söylemiyordur. Evet. Oruç tutmanın yasak olduğu günler var mıdır? Vardır. Bayram günleri, yeme içme günleridir. Ne yapamazsınız? Başka? Bari. Ramazan ayını karşılamak için şek günleri dediğimiz işte hilal gözükürse ben zaten oruçluydum gibi oruca ne yapamazsınız? Başlayamazsınız. Allah Resulü yasaklamıştır. Yani şüpheli günlerde hilal gözükürse oruca başlayacaksınız. Hilal gözükmezse ne yapmayacaksınız? İşte karşılamaydı Yok işte iler gözükürse ben zaten oruçluydum deyip farza çevirme diye bir olay nedir? Yoktur. Bayram sen ne kattın bunun içine ya? Şey Zencefil var mı? Evet. Yine e, bunun dışında hayız ve nifaslı olan kadınların oruç ne yapması? Ee, doğusu olan kadınların oruç tutması nedir? Evet. Müslümansan haramdır. Şiaysan ferhestir. Tutabilirsin. Evet. Yine e, sadece cuma gününe has oruç ne yapamazsın? Tutamazsın. tutamazsın. Cumartesiye has? Tamam. Tutamazsın. Ama devamlı geldiğin bir orucun varsa o günlere de denk geliyorsa kefaret gibi bunda nedir? Bir sıkıntı yok ama Cuma'ya has, Cumartesi'ye has, ikisine has, yine ne yapamıyorsun, tutamıyorsun, bunun neyi var? Meni var. Yani dinimiz bunu ne yapıyor? Ne diyor. Başka, biliyorsunuz Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve bazı has ibadetler vardı. Bunlardan bir tanesi visal orucuydu. Visal orucunun ne olduğunu bilir misiniz? Üç gün iftarsız oruç tutma. Sahabe diyor ki biz de tutarız. Hayır Ben sizin görmediğiniz yerden yedirilir. İçilirim diyor. ve Vesselam'a has ibadetler vardı. Bunlardan birisi de nedir? Risal orucuydu. Ona farz. Bize ise haram olan, yasaklanan evet. Ama bize yasak. Ona farz olan. Biz bunu ne yapamıyoruz? Tutamıyoruz. Yine bir kadın kocasından izinsiz, nafile oruç ne yapamaz? Tutamaz. Tutamaz. Kocasından ne yapacak? İzin alacak. Yalnız burada dikkat edin. Bazı günlerde tutamadığı oruçların kazasını değil. Farz olan oruçların kazasında kocadan izin alınmaz. Nafile. Bekarlar anlamaz. Bunu da erkekler için diyorum. Nafile oruçlarda koca izin vermedikçe kadın ne yapamaz? Tutamaz. Tutuyorsa bozacak. Evet. Böyle bir genel tekrarı yaptıktan sonra demek ki ibadetlerde bazı neler varmış, şartlar varmış, rükünler varmış ve o ibadetin meydana gelebilmesi için bunlar nedir? Zorunlu unsurlardır. Oruçta da imsak ve savur vakti. Bunun nedir? Unsurlarındandır. Yasakları da yeme içme ve cinsi münasebet ne yapma? Haramdır. Yükümlülük şartları ise namazın şartlarında ne vardı? Müslüman olma. Buluğa erme. Değil mi? Ee, bunun şartları neyse orucun şartları da yükümlülükte nedir? Budur. Peki namazda 7 yaşına geldiğinde emredin. 10 yaşına geldiğinde ne yapın? Dövün diyor. Oruçta ne diyor? Kişi mükellef olmuşsa oruç nedir? Farzdır. Nasıl namaza alıştırıyorsak mükellef olmadan önce çocuklarımız oruca da aynı şekilde ne yapılacak? Çocuklar alıştırılacak ki farz olduğunda yani mükellef olduğunda onların zorunu ne yapmasın? Gitmesin. Evet. Yükümlülük şartları yani mükellef olma şartları deliye kız verirler mi size? Sizde? de? Evet. Deliye de dinde bir mükellef nedir? Mükellefiyet yoktur. Adam çocuğuyla gidiyormuş. Bakmış kedi bir şey yiyor. Dede demiş bak bu kedi oruç yiyor. Hayvan demiş bu. Tabii. Gayet rahat diyebilir. Şu anda bir sıkıntı yok demiş. Evet. Oruçta da eğer hasta değilse, yolcu değilse ki isterse orucu ne yapar? O hallerde bile tutabilir. Dilerse. Onun için nedir? Hayırlıdır. Ama hastaysa, yolcuysa onun orucu tehir etmesinde bir sakınca nedir? Yoktur. Rabbim ruhsatını yapmıştır? Vermiştir. İyileştiğinde ya da yolculuk bittiğinde kılar. Bazı arkadaşlar var. Bunlar otobüs şoförü bazılar da tır şoförü. Onların ilginç soruları var. Ya hocam diyor, o zaman diyor ben ömür boyu oruç tutmam diyor. Tabi dedim tutmazsın. Ahirette ya Rabbi ben hep seferdeydim. O yüzden sende ruhsat verdin. Orucu tutmadım. Cevabını orada güzel güzel öğrenirsin dedim. Ben bilmiyorum dedim. Hastaysan yolcuysan tutma diyor. Ama dedim devamlı tutma diyor mu ben onu ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Otobüs şoförü kardeşlerimiz var. Buna binayen orucu devamlı askıya almış insanlar var. Ben cevabını bilmiyorum. Ama ahirete gidince o zaten öğrenecek. Ben bilmiyorum. Evet. Oruç tuttuğu takdirde kendisinin hayırınadır diyor. Sizin için nedir? Daha hayırlıdır diyor. Demek ki oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler varmış, özürler. Birincisi sefer, Bakara 183, 184'te geldiği gibi. İkincisi hastalık, bu da Bakara 184'te geliyor. Üçüncüsü hamilelik ve çocuk emzirme. Gebe veya emzikli olan kadın kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları halinde kim karar veriyor? Doktor mu? Kendi. Kendi. Oruç tutmayabilir. Yani ona kendisi ne yapacak? Karar verecek. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde olduğu için dinimiz onlara bu ruhsatını ne yapmıştır? Tanımıştır. Başka tutmama için ne var? Aklınıza gelen, istediği için size soralım. Yaşlılık veyahut böyle düşkünlük, oruç tutamıyorsanız ne yapıyor? Ruhsat var. Ama bu o tutamayanın çocuğuysanız, evladıysanız diğer günlerde onun yerine ne yapabilirsiniz? Tutabilirsiniz. Evet, çok yaşlıysa, acizse, iyileşme ümidi kalmamışsa o insanlarda orucu ne yapabiliyormuş? Terk edebiliyor. Bu da Bakara 184'te görebilirsiniz. Evet. Orucun geçerli olabilmesi için, sayı olabilmesi için kişinin niyet etmesi ve orucu bozacak her şeyden kaçınması gerekir. Kadınlara ise ilaveten hayız ve nifastan yani loğusalıktan temizlenmiş olması gerekir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabı kadınlara ne diyor? Biz loğusayken, haizliyken nifasken oruç tutmaz, namaz kılmazdık. Daha sonra orucu kaza eder, namazı etmez. Tersi mi? o Doğru. Doğru. Doğru değil mi? Evet. Erkek olmanız bazı bilgileri bilmemeniz manasına gelmez. Bilmeniz gerekiyor. Ama Şia'ysanız veya Mustafa Bidatoğlu'ysanız onlar ne yapıyor? Ramazan'da bile hayızlı, nifazlı oruç ne diyor? Tutulabilir mi? diyor. Onların dinine göre evet. Ama bizim dinimize göre tutulmaz. Evet. Cünüplükse hayız ve nifazdan nedir? Farklıdır. Bir insan e, oruç girmeden önce cünüplük hali gelmişse cünüplük yani guslu gerektiren bir hal oruca nedir? Mani Değil. değildir. Namaza manidir. Namaz vaktine kadar bir insan etmeye ne yapabilir? Bilir. Yani cünüp olarak sabahlaması onun orucuna mani değildir. Çünkü birçok Ramazan ayında duyduğumuz sorulardan bir tanesi ya işte ben kalktım işte gusül etmem gerekiyor orucu kazam edeceğim. Hayır. Oruçlu haldeyken olmadığı müddetçe bir sıkıntı yok. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki orucun şartlarından birisi neymiş, niyetmiş ve bunun da kalpten geçirmesi yeterliymiş. Vakti ise farz olan oruçta sabah vakti girmeden. Evet. Orucu bozan şeylerden kaçınmak gerekiyor kardeşler. Bu da temel unsur olarak yeme içme ve cinsi münasebet dedik. Ve bunun yanında da her türlü dedikodu ve rıbetten uzak duracağız. Bozmayan şeyler var mı? Mesela diyor ki bir tanesi sigara diyor bozmaz ki diyor. Bozar mı bozmaz mı? Adam. adam sigaranın haramlığına inanmayınca orucu bozduğuna da inanlamaya başlamış. Ve yok diyor ki ağzı diyor sakız diyor orucu bozmaz diyor. Bazı şeyleri ne yapıyorlar? Ramazan ayına katıyorlar. Siz bunlarla sakız gibi oynarken Ramazan'ın hayrı sizden alınıp gidiliyor da farkında değilsiniz. Yani şeytanlar bağlanırken bazıları ki hiç bağlanmıyor. Kırmışlar zinciri. Cili. Onlar cirit atıyorlar. Giderken seni de dağmaya çalışıyorlar. Sen ne yapacaksın? O gibi meselelerin peşine düşmeyeceksin. Oruçluyum diyeceksin, oturacaksın. Unutarak yedin içtin. Oruç bozulur mu? Bozulur. Başka? Unutarak cinsi münasebette bulundun var vakaları var bunlar unutarak yapılmışsa bunda bir sıkıntı nedir yoktur tamam. veyahut oruçluyken uyudun ihtilam oldun inzal oldun uykuda bakın bunlarda bir sıkıntı yok ama ayıkken bunlar olursa bu orucu ne yapar bozar bunun dışında kulağa damla göze damla Bozar mı? Bozmaz. Sadece şuna bozar diyoruz. Serum hani bu gıda olarak alınan serum besleme vaziyeti olmasa sebebiyle sadece buna bozar diyoruz. Buna da iştihatlan diyoruz. Yani gıda olduğu için vücudu beslediği için. Ama dinimiz ne diyor? Mesela ilaç kullanacak yer. Hastaysan ne diyor? Tut İyileşince tutuyor. Yani nastarı zorlayarak kendine yol ne yapmayacaksın? Aramayacaksın. Ya ben şu iğneyi vurduruyorum. Şöyle diyorum. Kardeşim bozmaz. Ama illa bu şeyleri zorluyorsun. Hasta mısın? Hasta ruhsatını kullan. Otur ye İyileşince ne yap? Hem bu şüpheyi kaldır. Hem de salip salip borucunu ne yap? Dur. Kan aldırmak, hacamat yaptırmak, misvak kullanmak, diş çektirmek serinleme maksadıyla banyo yapmak veya işte denize girmek orucu ne yapmaz? Olmaz. Olmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest baplarında da hatırlayacak olursanız ağza ve su ağza ve burna su verdiğinde ne yapıyordu? Bol bol veriyordu. Ama bunu Ramazan ayı geldiğinde ne yapın? Çoğaltmayın. Yani genizinize su kaçırmayın diye ne yapmıştır? Dikkat edin demiştir. Evet. Orucun yasakları da bozan şeyler de neymiş? Yeme içme cinsi münasebet, gıybet etmek. Bunlardan ne yapacağız? Uzak duracağız. Peki. Bozdu mu? Kefareti ne? Oldu ya. Dayanamadın. Güneş vardı. Yok iş çoktu. Veya başka başka bir şeyler oldu. Ne yapılır? Ne yapılır? Sahabe geliyor. Ben şöyle şöyle yaptım. Burada fiil önemli değil. Kasten orucun bozulması önemli. İllet önemli. İki ay arka arkaya oruç tuttur. Sıralama çok önemli. E ben diyor bir güne güç yetiştiremedim. Ne diyor? İki ay arka arkaya peş peşe tut diyor mu? Tut diyor. Sonra 60 fakiri doyur. Ona da gücüm yetmez. İşte sadaka ver. Onu da ben muhtaç biriyim. Bekle diyor. Oradan hurma geliyor. O hurmayı al diyor. Medine'deki fakirlere dağıt. E şu kara taşlıktı en fakir aile benim aile. E götürdü ehlinle. Ye diyor. Sıralama neymiş? İki ay. Arka arkaya. Gücün yetiyorsa bunu yap. Allah kendilerinden razı olsun. İslam alimleri bu noktada kimi demiş ki güne gül şey bu. Delil bu. Bundan başka kefaret hadisi yok. kim diyor? İki ay arka arkaya oruç. Halk arasında da ne var? 61 diyorlar ya. Aslında 61 değil. Çünkü kameralar asla 31 çekmez. 29, 30 çeker. Ama halk arasında 61 diyorlar. 29 çekiyorsa bir ekle 30, öbürü de 30 60 yani. 61 değil. Şimdi buradaki sıralamada iki ay oruç mu? Demek ki bunu tutma benim kendi zannımca en hayırlısıdır. Sebebine gelince Aleyhisselatü Vesselam bir gün rüyasında bir yere götürülüyor. Uzun bir rivayetten sadece oruç kısmını nakledeyim size. Bir adam var. Oturtuluyor. Başında birisi var, bir melek. Bir kancayı takıyor, kulağına kadar irtiyor. Adam ağzı kan revan içinde, çığlık içinde. Bu tarafa geçiyor, burayı yırtıyor, burayı iyileşiyor. Adam tamamen azap içinde. Cibril'e soruyor, bunun günahı ne? Bu Muhammed ümmetinde farz olan orucu kasten yeğenin cezasıdır. Sevabı çok olduğu gibi, aynı haçta anlattığımız gibi, haç ne yapıyor? Karşılığı cennet. Ama hacı mevrur değilse bir de beddua var. Burnu yerde ne yapsın? Sürtsündü. İşte oruçta mükafat yüksek olduğu gibi kasten de cezası neymiş? Alır. Onun için Allah bizi bilerek o bilmeyerek bu tür işlerden uzak tutsun kardeşlerim. Amin. Orucun kefaretten alakalı gelen cevabı bu. Dileyen iki arka, arka arkaya iki ay oruç tutar. 60 fakiri doyurur veyahut güne gün tutar tövbedir. Hangisini tercih ediyorsa benim tercihim en baştaki iki ay arka arkaya oruç. Ama bu batlardan hangisini yaparsanız onun için nedir? Kefarettir. Hangisini yaparsanız bakın. Ama, e, ama kelimesi fazla çıktı bu noktada. Mesela Kur'an'a gittiğimizde ben cinleri ve insanları bana kulluk etsin diye yarattım diyor, değil mi? Ben insanları ve cinleri mi diyor? Ben cinleri ve insanlarım diyor. Hangisi? Cin. Önce zikredilen bir sıralama var. Niye? Öncelik var da ondan. Önce yaratılan kim? Cin. Cinler. O zikredilir. Sonra yaratılan kim? İns. Bizde. Oruçta da demek ki ilk önemli olana ne yapıyor? İşaret ediyor. Yapamadıysan ondan sonraki öncelikliye. Yapamadıysan, ondan sonraki ne? Burada senin imanına seslenen bir nokta var. Ama hepsinde de hayırlısı. Aynen bir münker gördüğünüzde ne yapın? Elinizde, dilinizde ya da kalbinizde. Halbuki kalple engelleme imanın en zayıf noktası ama hepsine de mümin diyor. Değil mi? Bundan da yapmayan, yaşayan bir ölü görmek istiyor, ona baksın diyor. Yani kalple de boz edemiyorsa diyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki ilaç ağızdan alındığında orucu ne yapıyormuş? Bozuyormuş ama iğne yapılırsa bunda bir şey yok. Bir de kardeşlerim oruçluyken müstahap olan, güzel olan şeyler var direkt ilgilendirdiği için söylüyorum. Safırak kalkın çünkü bunda ne vardır? Bereket vardır. İftarı ne yapın? Acele edin. Safuru ne yapın? Geciktirin diyor. Mümkünse son vakti dek getirmek nedir? Hayırlı. Hatta diyor, yani imsak vakti girse bile elinizde su varsa onu ne yapmayın? Bırakmayın. Elinizde lokma varsa onu ne yapın? Tamamlayın diyor. Ha, oturup da hemen öbür lokmayı da ekle demiyor. O vakitte ne yapın? Yeyin. Başka? Varlıklı kimselerin özellikle fakir, muhtaç insanları iftar yemeğine davet etme. Ayrıca ne yapma? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cibrille karşılıklı ne yaptı bir mukabele yaptığı var. Kur'an okuma, Ramazan ayı aynı zamanda nedir? Kur'an ayıdır. Bunlara ne yapma? Dikkat etme. Ayrıca Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan ayına has kılmış olduğu bir de ne var? Namaz var. Teravih namazını ne yapma? Kılma. Dört kıldı güzelliğini sorma. Dört kıldı güzelliğini sorma. Sonunu ne yaptı? Üç yaptı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün yıl boyunca kıldığı gece namazının adı Ramazan'da nedir? Teravidir. Teravidir. Bunu bu kalpde, müslümde, baş dolması üzere bütün hadis kitaplarında bulabilirsiniz kardeşlerim. Evet. Yine kurba Ramazan ayında kalpler ne yapmıştır? İncelmiştir. Ve bu da vicdanlı insanların e, ön plana çıkmasına sebep olmuş ve hayırda yarışmalarına sebep olmuştur. Ramazan'da bir de itikaf diye bir şey var. Duydunuz mu? Evet. Neydi itikaf? Saman Günde Kadir Gecesi'ni arama. Sen uzaklaşma. Kadir. Ne? Saman Günde Kadir Gecesi'ni arama. de bak, gördün mü? uzaklaşmakta doğru kelimeye yanlış yükledi. İtikaf sünnettir ve Ramazan ayında Ramazan dışında yapılan bir ibadettir. Mesela Ömer geliyor ben Kabe'nin içinde 3 gün itikafa girmeye ne yaptım? Nezrettim diyor. Bunu yerine getireyim. Evet yerine ne yap? Getir. İtikaf Kabe'de de yapıldığı gibi Ramazan dışında nezir olarak Ramazan'a has nedir? Yapılan bir ibadettir. Kadın olsun, erkek olsun, Ramazan'ın son 10 gününde her türlü uğraşlardan e, uzak durarak mescitte geceleme ve ibadetten ne yapmadır? Meşgul olmadır. Her mescitte itikaf ne yapılır? Yapılır. Bu konuda birçok e, ihtilaflar gelmiştir. Yani siz ihtilaflara kurak asmayın. İşte üç mescit dışında itikafa girilmez, kadınlar itikafa giremez gibi ifadeler gelmiştir. Onlardan cımbızdan çekerek yapılmaz edilmez diyenler vardır. Bunlar hatalıdır, yanlıştır. Doğru olanı her mescitte itikafa ne yapılır? Girilir. Ama tasavvufçular bunu biraz daha götürmüşler. Evin odanın birini ne yapmışlar? Kapatmışlar. Oraya itikafa girmişler. Biraz daha çoğaltmışlar. 40 güne çıkarmışlar, Ramazanda katmışlar, 10 günde önce girmişler. Böyle bir şey dinimizde nedir? Yoktur. Ramazan'ın son 10 gününde e, mescitte ne yapmak kalmadır ve itikafa girildiğinde Ramazanda gecelerde kadına ilişmek helal miydi? Helaldi. İlk kadınlardan da ne yapılır? Uzak durulur. Evet. İtikaf çok önemli e, ibadetlerden bir tanesidir. Allah hepimize bu hayrı işlemeyi nasip etsin. Sünnettir. Maalesef unutulan sünnetlerden bir tanesi. Allah tekrar diripmeyi nasip etsin. Ee, biliyorsunuz Ramazan ayında bir de bir gece var. Neydi bu gece? Kadir gecesi ve aranması nedir? İmandandır. aleyhi ve Selam ne yapmıştır? Hem itikafa girmiştir hem de Kadir gecesini ne yapmıştır? aramıştır. Çok rahatlıkla itikafa giren birisi Kadir Gecesi ne yapar? Kaçılmaz. Mümkün değil kaçılmaz. Çünkü arıyor ve ibadet için kendini ne yapıyor? Vakfediyor. Evet. İtikafa girmek nefsi yasaklardan korumada en etkili bir yöntemdir. Ve büyük hayırları vardır. İnsana tefekkürü aşılar. Çünkü insanın tefekküre de ihtiyacı vardır. Bu da tam onun için nedir? Bir fırsattır. Evet kardeşler. Ramazan orucunun kazasını söyledik. Kefareti, Ramazan'ın özürsüz olarak oruç tutmama büyük günahlardandır. Ki bir Müslümanın da mazeretsiz olarak oruç tutması son derece uzak bir ihtimaldir. Doğru mu? Yani bir Müslümanın kasten bilerek e, mazeresiz oruç bozacağına ben ihtimal vermiyorum. Yani uzak bir ihtimaldir. Eğer bozuyorsa hakikaten büyük müşkülat vardır. Yani. Ciddi müşkülat vardır. Ciddi ciddi müşkülat vardır. Onun e, iyi bir e, şeyden geçmesi gerekir. Evet. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlıların tutamadığı oruç için bir fidye vardır. Fidye nedir? Bir kişinin bir... Haymana'mış. 3 hemen çıkıyor görüyorsun değil mi? Evet. Sahabe Allah kendisinden razı olsun 30 fakiri toplamış. Bir kuru ekmeğe koymuş, üzerine bir yağ eritmiş, dökmüş. Ya Rabbi benim elimden gelen budur demiş. Kefarettir. Yani fidyeyle alakalı gelen kitap ve sünnette elimizde şöyle bir nas'ımız yok kardeşler. Bu da şunu gösteriyor ki burada bizi neye bırakıyor? imana bırakıyor ama alimlerimiz Allah kendilerinden razı olsun Ramazan ayında iki öğün yemek yenmiyor diyor hani günlük işte bir imsaklarını sahurda yediğimiz bir de iftarda yediğimiz neyse bu öğünden fidye vermesi onun için nedir hayırlıdır diyor artık isteyen istediğini ne yapabilir burada yapabilir ama şudur deme ben kendi nefsime ne yapamıyorum diyemiyorum. Çünkü elimde nas yok. Ama sahabenin uygulamasına baktığımızda ki, Allah onlardan razı olsun. Onlar dinin temel taşlarıdır. Güçleri neye yetiyorsa onu ne yapmışlar? Yapmışlar. Fidye de böyledir kardeşlerim. Oruç niye Ramazan ayında tutur? Aferin. <gülüyor> Ama bir sebebi var. Kur'an-ı ...eğer miladi ayda oruç tutsaydık... ...nasıl tutacaktık sabit? <gülüyor> Uymuyor değil mi? Aralık hangi ayda? Sabit Kış ayda. Sabit Ağustos... ...yaz ayında. Ama Allah bize aylarda... ...kameri ayları ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Senenin her gününe oruç ne yapar? Değil. Dek gelir. Onun için Ramazan ayı size farz kılınmıştır diyor. Ocak ayı Aralık ayı neymiş? Değil. Bunun da ayrı bir hikmeti vardır. Ramazan ayında tutulur ve Ramazan da Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Neyle başlar? Olur mu canım? Takım esası var. Hangi asırdayız ya? Yani böyle teleskoplar var böyle tek tek dakika dakika hesaplarlar ama Hilalin geldiği güne gelince niyeyse hesapları bir türlü tutmaz. O gün herhalde tatile çıkıyorlar. Aslında daha önceleri bakın bu millet Müslümanlar bilinçlenmeden önce Hristiyanlar bizim hilalin yani rüyetin doğuşunu adım adım teleskopla naklen veriyorlardı. Kendi şeylerinde, kanallarında. Sonra baktılar ki Müslümanlara birlik beraberliğe sebep oluyor kestiler. Sırf Müslümanlar aynı günde ibadete başlamasın. Aynı gün bayram yapmasın diye yeryüzünde hep böyle ne var bir muamma var. Halbuki sembol olan bir Müslüman ne yapacak? Hilale bakacak. Göremediyse şahadetine güvendiği birisi diyecek ki Hilal gözüktü. Orucu ne yapacak? Başlayacak. Başlayacak. Bitmiştir. Bu kadar. Allah hepimize hayır versin. Bakın bu sene e, kurban kesimi, hi, yani her ibadetimiz bizim hilallendir, güneşlendir. Hilale bakarak uymadılar ve yaşamış olduğumuz şu toplum kurban bayramı girmeden önce ne yaptı? Et kestiler. Kurban bir gün sonrayken daha hacılar Arafat'a çıkmadan bunlar burada ne yaptı? Malları devirdiler. İşte cahilliğin, e, bağnazlığın, taklidin, e, körü körüne bir şeyi takip etmenin cezası. Olur mu hocam? Ergen'in günahı bir kişi aldı ya. Sen tamam mıydın? Ben mı? alır, alır, alır. Adama sormuşlar. Şey Cuma günü ölen cennete mi gider? <Gülüyor> Cuma günü ölen diyor cehenneme gitmez ama cumartesi o zaman hesaba çekilince görür. Evet. Ramazan ayının fazileti çoktur kardeşlerim. Oruç tutmakla mükellef olan insanlar bu ayın hayrına erdiğinde birçok hayırları da ne yapacaktır? Alacaktır. Güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına gelen Ramat kelimesinden alınmıştır Ramazan. Böyle kızgın yerde yürüyen ayaklar yanar zahmet ve meşakkat çeker. İşte bunun gibi oruç tutan kimse de açlığın, susuzluğun hararetine katlanır, meşakkat çeker, içi yanar, kızgın yer, orada yürüyenlerin ayaklarını yaktığı gibi günahlarda Müslümanların ne yapar? Dağılır, gider. Evet. Birçok fazileti var. Bunu geçeceğim. Son olarak eee Kadir Gecesi hakkında biraz durmak istiyorum. Kadir Gecesi de Allah'ın nedir? Aylarından bir aydır. Kim sevabına inanarak Kadir Gecesini ihya etmeye çalışırsa ve o güne de erişirse günahlarından ne yapılır? Arınır. Allah o günleri tekrar ihya etmeyi hepimize nasip etsin. Bunun dışında biliyorsunuz zekatta ne vardı? Malın kirini temizliyordu bir de Ramazan'da fitre diye ne var? Bir şey vardır. Bu da Ramazan ayına hastır. Ramazan'da oruç tutarken yapmış olduğun hataları kefaretidir. Bunu anladınız mı? Yani nasıl zekat malın ayıbını, kirini temizliyorsa fitr fıtır sadakası dediğimizde insanın oruçtaki hatalarını ne yapar? Temizler. Ramazan ayı girdiğinde Dünyadan nefes alan her çocuk için fitre ne, ne yapılır? Evet. Verilir. Ve fitre paradan verildiği gibi maldan da ne yapılabilir? Verilir. Pirinçten, işte hurmadan, arpadan. Allah kendisinden razı olsun. O zamanın değeri ifadesinden yola çıkarak İbn-i olsun, İmam Buhari olsun bunun paradan verileceğini söylemiştir. Ama birçok alimimiz Allah kendilerinden razı olsun Onlarda kesinlikle para verilemeyeceğini, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu hububattan verileceğini söylemiştir, demiştir ve hububattan değil de peşin para veren bidat işlemiştir diye hadisçilerden de çok sert konuşanlar olmuştur. Allah onlardan da razı olsun. Bu tür ifadelerde geliyor ama hadisçilerden Allah kendilerinden razı olsun bunun karşılığı değer olarak para verilecek diyenler. Ve bunu delilgi olarak da getirenler olmuşlardır. Her ikisini de yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ha ben para veriyorum, kalbim kanaat etmiyor. Verme, git pirinç al. Buğday arpa gitsen de ondan da Ama ibadetinde, hele hele Ramazan ayında tartışmayı ne yapma? Yapma. Kalbine ikiliyi ne yapma? Getirme. Para veriyorsan para ver. Vermiyorsan git kububattan ver. Ama ne kendini ne de bir başkasının orucunu ne yapma? etme Akılsa senin olsun. Deveye sormuşlar. İnişimi sever yokuşum. Ne diyor? Düz yola. Düz yola. Ne oldu ki? Diyor. Ne oldu ki düz yolda? da eğri büğrü yollara gidip de dinimizi veyahut ibadetimizi ne yapalım? Zorlaştıralım. Evet kardeşler. Birçok mesele var ama fazla vaktinizi almak istemiyorum. Rabbim anlattığımız azı çoğa saysın. Öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Rabbim orucu hepimize bir kalkan kılsın. Arananlardan eylesin ve ibadetleri kabul yüzüne atılmayanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubilelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.